Şunu bilin ki prensim, Kabaran okyanusların Atlantis'i ve onun görkemli kentlerini yutmasından hemen sonra, dünyada o güne kadar görülmemiş bir çağ başlamıştı. Aryas'ın oğullarının doğduğu bu çağda, dünya üzerindeki imparatorluklar ve uygarlıklar, gökteki yıldızların mavi pırıltıları kadar dağınık fakat belirgindi. İşte bu sıralarda Simeryalı Conan geldi. Çelik bilekli elinden kılıcını hiç bırakmayan bu kara saçlı, Şahin gözlü yiğit, tüm imparatorlukları sandallı ayağının altında çiğnemek istiyordu. Bir Nemediye efsanesinden. Parıltılı kulelerin ve gölgeli, sivri çatıların üzerinde şapattan önceki o hayaletimsi karanlık sessizlik uzunuyordu. Bir labirentin gizemli ve dolambaçlı patikalarından farksız olan loş ara sokaklardan birinde esmer bir elin sinsice açtığı kapıdan dört maskeli adam çıktı aceleyle. Tek kelime etmeksizin hızlıca loşluğa adım attılar. Ellerimlerini sıkıca etraflarına sarmışlardı. Cinayete kurban giden insanların hayaletleri kadar sessiz bir şekilde karanlığa karıştılar. Arkalarında kısmen açık duran kapının aralığında küçümseyen bir yüz görünüyor. Bir çift çeytani göz, loşluğun içinde götücül bir biçimde ışıldıyordu. Geceye karşın gecenin yaratıkları, dedi bir ses. Ah, size ahmaklar, felaketiniz kör bir köpek gibi tam arkanızdan geliyor. Ama siz bunun farkında bile değilsiniz. Sesin sahibi kapıyı kapatıp sürgüledi. Sonra da elinde bir mum olduğu halde arkasını dönüp koridor boyunca ilerledi. Asık suratlı, dev gibi bir adamdı. Esmerten'i, yalı kanını ortaya çıkarıyordu. İç odalardan birine geçti. Yani uzun ince bir adamın ipek bir divana yayılmış, büyük ve tembel bir kedi misali mor renkli, eski bir sevirde uzandığı ve altından yapılma, Koca bir kadehteki şarabı yudumladığı yere. Eh Aşland dedi Stikyalı mumu bir yere bırakırken. Adamların yuvalarından çıkan fareler misali sokaklara sinsizce dağıldı. Tuhaf maşalarla çalışıyorsun. Maşa mı? diye yanıtladı. Onlara göre maşa olan asıl kişi benim. Aylardır yani asi dörtlü beni güney diyarındaki çöllerden buraya getirdiğinden beri Düşmanlarımın tam göbeğinde yaşıyorum. Gündüzleri bu kuytu evde saklanıyor, geceleri ise karanlık ara sokaklarda ve onlardan da karanlık koridorlarda gizli gizli yaşıyorum. Üstelik o isyankar soyluların beceremediği şeyi de başardım. Hem onların hem de çoğu yüzümü dahi görmemiş olan diğer casusların aracılığıyla fitne ve fesat yaratarak imparatorluğu delik deşik ettim. Kısacası... Gölgelerin arasında çalışan ben, güneşin altındaki tahtında oturan kralın düşüşüne giden yolu açtım. Bir kanun kaçağına dönüşmeden önce bir devlet adamıydım ben. Mitra aşkına! Peki ya kendilerini senin olarak gören şu ahmaklar? Elimizin altındaki iş tamamlanana dek onlara hizmet ettiğimi düşünmeye devam edecekler. Onlar kim? Benim zekamla boy ölçmek kim? Karabanın yerden bitme kontu Volman'a, Kara Lejyon'un devasa komutanı Gromele, Atolos'un şişman baronu Dion, Kuş beyinli Ozan Rinaldo, İçlerindeki çelik sayesinde onlara bir araya getiren güç benim ve Zamanı geldiğinde içlerindeki çömlek sayesinde onları paramparça edecek olan da benim. Ama bu gelecekte yaşanacak bir olay. Kralsa bu gece ölecek. ''Günler önce imparatorluk süvarilerinin şehirden ayrıldıklarını gördüm.'' dedi İstikyalı. Kafir piklerin saldırdığı sınıra doğru at sürdüler. O barbarları kudurtmak için sınırın öteki tarafına gizlice kaçırdığım sert sağ olsun. Bunu Diyan'ın muazzam serveti mümkün kıldı. Volmana'da şehirde kalan imparatorluk askerlerinden kurtulmamızı sağladı. Nemetya'daki soylu akrabası sayesinde Kral Numa'yı Poitonlu Kontraçora'ya yani Akilonya vekil huzuruna çağırmaya ikna etmek kolay olmadı. Kontraçora'yı onurlandırmak için kendi askerlerinin yanı sıra imparatorluk muhafız ve kral Kona'nın sağ kolu Prospero da ona eşlik edecek elbette. Bu sayede şehirde yalnızca kralın kişisel muhafızlarıyla Kara Lejyon kalmış olacak. Grommel vasıtasıyla o muhafızların Hovardo komutanına ayartmayı başardım. Ve gece yarısı adamlarını kralın kapısından uzaklaştırması için ona rüşvet verdim. Sonra gizli bir tünel vasıtasıyla 16 göz dönmüş eşkıyamla birlikte saraya gireceğiz. Görevimiz tamamlandığında halk bizi barına basmayacak olsa bile Grommel'in kara Lejyonu şehri ve tahtı elimizde tutmak için yeterli olacaktır. Dion Taci ona devredeceğimizi sanıyorum peki. Evet, o şişman ahmak, kraliyet kanından gelmesini gerekçe göstererek taht üzerinde hak iddia ediyor. Conan, Akilonya tacını zorla ele geçirdikten sonra eski hanedanlığın soyundan geldiği için hala övünen adamların yaşamasına izin vererek büyük bir hata yaptı. Valvana, önceki hükümdarın zamanında olduğu gibi yeniden kraliyet lütuna sahip olmayı diliyor ki, ...sefaret içindeki topraklarını yeniden eski görkemine kavuşturabilsin. Grommel, Kara Ejderlerin kumandanı. Palantides'ten nefret ediyor ve Bason yılların tüm oynatçılığıyla ...bütün ordulara tek başına kumanda etmek istiyor. Artık bir tek Rinaldo'nun şahsi itirazları yok. Kona'nın medeni bir diyarı yağmalamak için kuzeyden gelen elikanlı... ...kaba saba bir barbar olarak görüyor. Conan'ın tacı almak için öldürdüğü kralı mükemmel olarak görüyor. Sadece sanat dallarını himayesi altında aldığı nadir zamanları hatırlıyor. Ve saltanatı sırasında neden olduğu kötülükleri unutuyor. Halkın da unutmasını sağlıyor. Rinaldo'nun merhum zalime metiyeler düzdüğü, Conan'ın ise cehennemden gelen kara katli vahşi ilan ettiği kral için bir ağıt attı şarkıyı daha şimdiden açık açık söylüyorlar. Conan gülüyor ama halk hırlıyor. Rinaldo'nun Konandan nefret etmesinin sebebi nedir? Ozanlar güç sahibi kişilerden daima nefret eder. Onlar için mükemmellik her zaman bir son ve köşenin ardında ya da ondan sonrakinin arkasındadır. Geçmişe ve geleceğe dair hayaller kurarak şimdiki zamandan kaçarlar. Rinaldo idealizmin meşalesi olduğunu bir zorbayı devirmek ve halkı özgürleştirmek için doğduğunu düşünüyor. Bana gelirsek, eh birkaç öncesine kadar hayatımın sonuna dek kervanları yağmalamak dışındaki tüm tutkularımı yitirmiştim. Artık eski hayallerim yeniden canlandı. Conan ölecek, tahta Dion çıkacak. Sonra o da ölecek, bana karşı koyan herkes tek tek ölecek. Ateşle! de Ya da mayalamayı çok iyi bildiğim o ölümcül şaraplarla Asçelent Akilonya kralı Sence kulağa nasıl geliyor? Stikyalı geniş omuzlarını silkti Bir zaman var Dedi gizlemediği bir karamsarlıkla Benim de ihtiraslarım vardı Sizinkiler yanlarında basit ve kalırdı Ne hallere düştüm Eski akranlarımla Hasımlarım yüzün hizmetkarı Tutaman'ın bir yabancıya hem de bir kanun kaçağına kölelik ettiğini, baranlara, kralların önemsiz tutkularına yardımcı olduğunu görebilmeyi çok isterlerdi şüphesiz. Sen büyüye ve maskaralıklara bel bağlamıştın. Bense zekama ve kılıcıma güvenirim, dedi Ascelent ilgisizce. Zeka ve kılıç ''Karanlığın irfanı karşısında saman çöplerinden farksızdır.'' diye söylendi Stikyalı. Koyu renk gözlerinden kötücük ışıklar ve gölgeler geçerken, ''Eğer yüzüğü kaybetmemiş olsaydım şu andaki konumlarımız tersine dönebilirdi.'' ''Buna rağmen'' diye yanıtladı kanun kaça sabırsızca. ''Sırtında benim kamçımın izlerini taşıyorsun ve büyük bir ihtimalle de taşımaya devam edeceksin.'' O kadar emin olma, Stikyal'ın şeytani öfkesi bir anlığına gözlerinin kızıl bir ışıkla parıldamasına neden oldu. Bir gün bir şekilde yüzüğü tekrar ele geçireceğim ve bunu başardığım zaman setin yılan dişleri adına bana yaptıklarının bedelini. Çabuk öfkelenen biri olan Akilon Yalı hızla ayağa kalkıp Stikyal'ın ağzına sert bir tokat attı. Dudakları kanamaya başlayan Tutamon geriye doğru sendeledi. Çok ileri gittim köpek diye hırladı kanunkaça. Dikkatli ol, ben hala senin en karanlık sırrını bilen efendinim. Eğer cesaretin varsa damlara çık ve Ascelentin'in şehirde olduğunu krala karşı komplo kurduğunu herkese aykır. Böyle bir şeye cesaret edemem diye mırıldandı stik ya kanı silerken. Hayır edemezsin. Dedi asçelen pis pis sırıtarak. Çünkü senin çevirdiğim bir dolap ya da ihanet sonucunda ölürsem, güney çöllerindeki münzevi keşiş bunu anlayacak ve ona bıraktığım bir el yazmasının mührünü kıracak. Onu okuduğunda stik ya da bir söz fısıldanacak ve gece arası güneyden bir rüzgar gelecek. O zaman başını nereye göreceksin peki tutamon? Köleyi bir titreme aldı. Ve esmer yüzü külü rengine döndü. Bu kadar yeter. Azçelen buyurgan bir ses tonu takındı. Yapman istediğim bir iş var. Diyona güvenmiyorum. Ona atını malikanesine sürmesini ve bu gece iş tamamlanana kadar oradan ayrılmamasını teklif ettim. O şişko ahmak bugün kralın önünde sinirlerine asla hakim olamaz. Onun peşinden git. Yolda kendisine yetişemediğin takdirde de atını malikanesinde sürmeye devam et ve biz sizi çağırtana kadar yanında kal. Onu gözünün önünden ayırma korkudan şaşkına dönmüş bir vaziyette. Kendi kellesini kurtarmak adına Kona'nın yanına gidebilir. Hatta panik halinde ona koşabilir ve tüm planlarımız ortaya dökülebilir. Git! Köle! Gözlerindeki öfkeyi gizleyerek efendisinin önünde değildi ve kendisinden istendiğini yapmaya koyuldu. Aççelense şarabını yudumlamaya kaldığı yerden devam etti. Kulelerin sivri çatıların üzerinden kan kadar kızıl bir şafak doğuyordu. Geniş odanın içi cilalı ahşap duvarların üzerine asılmış duvar halılarıyla, fil dişinden zemini kaplayan kalın kilimlerle, ve karışık oymalarla gümüş süslemelerle bezeli, yüksek bir tavanla düşeliydi. Fil dişinden yapılma altın kakmalı bir çalışma masasının arkasında etrafında bütün bu şaşaya ait değilmiş gibi gözüken, geniş omuzlu ve bronz tenli bir adam oturuyordu. Daha çok güneşin, rüzgarların ve yaban diyarlardaki yüksek bölgelerin bir parçasıymış gibi bir hali vardı. En ufak hareketi bile doğuştan savaşçı bir adamın keskin zekası ile birlikte çalışan çelik gibi kaslarını gözler önüne seriyordu. Hareketleri ne incelikli ne de ölçülüydü. Ya bronz bir heykel misali kusursuz derecede kıpırsızdı ya da izlemeye çalışan gözlerin takip edemeyeceği kadar süratli. Ama aşırı gelişmiş sinirlerin neden olduğu bir çabukluk değil, kedi gibi reflekslerden doğan bir hızdı bu. Kıyafetleri kaliteli kumaşlardan dikilmiş olsa da basitti. Ne bir yüzük ne de başka bir süz eşyası takıyordu. Ve aslan yelesini andıran siyah saçları yalnızca başın etrafına sarılı, gümüş renkli bir kumaş parçası vasıtasıyla tutturulmuştu. Adam altın kaplama divitini bırakarak bal mumuyla kaplanmış bir papürüse harıl harıl çiziktirdiği işine ara verdi. Çenesini yumruğuna dayadı ve kıskanç bir şekilde için için yanan mavi gözlerini önünde duran adama dikti. Karşısındaki kişi o sırada kendi işleriyle meşguldü. Altın kakmalı zırhın kayışlarını çekiştiriyor ve dalgın dalgın ıstık çalıyordu. Bir kralın huzurunda olduğu düşünüldüğünde oldukça yakışıksız bir hareketti bu. ''Prospero'' dedi masanın başında duran adam. Bu devlet işleri beni şu hiç katılmadan yaptığım savaşlar kadar yoruyor. Hepsi oyunun bir parçası Kona diye yanıtladı karagözlü pohidtandı. Kral sensin rolünü oynaman gerek. Senle birlikte diye gidebilmeyi isterdim dedi Kona kıskançlıkla. Kendimi asırlardır ata binmiyormuş gibi hissediyorum. Ama Publis şehirdeki meselelerin hallolması için varlama ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Lanet olasıca. O zamanlar gözüm oldukça zor gözükmesine rağmen, diye devam etti sadece poyutanlığı ile konuşurken takındığı doğal bir iştenlikte. Eski hanedanlığı devirmek benim için gayet kolay olmuştu. Şimdi geriye dönüp izlediğim o vahşice yola baktığımda ve yurucu işlerle, yalan dolanla, katliamla, musibetlerle dolu günlerimi yeniden gözden geçirdiğimde hepsi gözüme bir rüya gibi görünüyor. Hayallerim çok geniş değil Prospero. Kral Mumidis ayaklarımın dibinde cansız yattığında ve kanlı başındaki tacı alıp kendimi hükümdar ilan ettiğimde en büyük hayallerimin sınırına dayanmıştım. Kendimi tacı ele geçirmeye hazırlamıştım. Ona sahip olmaya değil. Özgür bir adam olduğum eski günlerde tek istediğim keskin bir kılıç ve düşmanlarıma giden dolambaçsız bir yoldu. Şimdi ise hiçbir yol dolambaçsız değil. Kılıcımsa işe yaramaz. Namut diye side bana kurtarıcı diyorlardı. Şimdi ise arkamdan tükürüyorlar. Mitra'nın tapınağına o domuz herifin bir heykeni diktiler ve halk oraya gidip önünde yas tutuyor. Eli kanlı bir barbar tarafından öldürülen soylu bir azizin kutsal tasviriymiş gibi yollar onu. Akilonyalılar ordularını zaferden zafere koşturduğumda benim bir yabancı olduğum aldırmazdı. Şimdi ise barbar olduğum için beni affetmiyorlar. Bugünlerde ise Mitra'nın tapınağında Numidiyes'in anısına tütsüler yakılıyor. Hem de onun cellatları tarafından sakat bırakıl, kör edilen oğullarını onun zindanlarında yitiren karıları ve kızları onun haremine sürüklenen adamlar tarafından. Vefasız aptallar. ''Bunun sorulması büyük ölçüde Rinaldo'' dedi Prospero, kılıç kemerini bir diş daha sıkarak. ''Halkı galyana getiren şarkılar söylüyor. Ona her zaman giydiği soytarı kıyafetleriyle birlikte şehirdeki en yüksek kuleye az. Bırak bestelerini akbabalar için yapsın.'' Conan aslanların kinandıran kafasını iki yana salladı. ''Hayır Prospero, o benim erişim alanımın dışında.'' Büyük bir ozan. Bütün krallardan daha üstündür. Onun şarkıları benim kraliyet asandan daha kuvvetli. Çünkü benim için şarkı söylemeyi seçtiğinde kalbimi neredeyse yerinden söküyordu. Ben ölüp unutulacağım. Fakat Rinaldo'nun şarkıları sonsuza dek yaşayacak. Hayır Prespero diye devam etti kral. Ş şüphe ve karamsarlık dolu bir bakış gözlerini gölgelerken. Haberdar olmadığımız gizli kapaklı, saman altından yürütülen bir şeyler var. Gençliğimde çalılıklara gizlenmiş bir kaplanın varlığını nasıl hissediyorsan bunu da öyle hissediyorum. Kraliyet topraklarında isimsiz bir huzursuzluk kol geziyor. Ormanın ortasında yaktığı küçük bir ateşin başında çömelen, krallığın içinde sinsizce ilerleyen ayak seslerinin içten de alev alev yanan gözlerin ışıltısını göz ucuyla gören bir avcı gibiyim. Keşke elle tutulabilecek, kılıcımla biçebileceğim somut bir şey bulabilseydim. Bu sözüme mim koy. Pitlerin son zamanlarda sınırlara bu kadar hevesli bir şekilde saldırması ve Bosonyalıların onları püskürtmek için yardım istemek zorunda kalması bir tesadüf değil. Benim de ordularımla birlikte at sürmem gerekirdi. Publius senin bu sınırların ötesinde tuzağa düşüp öldürmek için düzenlenen bir entrik olmasından korkuyor diye yanıtladı Prospero. Parlak zırhının üzerindeki ipek cübbeyi düzeltip gümüş bir aynada uzun ve çevik bedenini izlerken. Bu yüzden şehirde kalman için ısrar etti. Şüphelerin sahip olduğun barbar içgüdülerinden kaynaklanıyor. Bırak halk söylenirse söylensin. Paralı askerler ve kara bizim tarafımızda. Poitian'daki her eşkıya da sana sadakat yemin etmiş durumda. Karşı karşıya olduğun tek tehlike bir suikast. Ve imparatorluk askerleri seni gece gündüz korurken bu imkansız. Üzerinde çalıştığın şu şey de ne? Bir harita diye yanıtladı Conan gururla. Saraydaki haritalar güneydeki, doğudaki ve battaki ülkeleri gösterme konusunda iyi. Ama söz konusu kuzey toprakları olduğunda belli belirsiz ve eksikler. Ben de kuzey topraklarını ekliyorum. İşte şurası Simerya, yani doğduğum yer. Ve şu da Asgard ve Vanheim, dedi haritayı tarayan Proysporov. Mitra adına o ülkelerin sadece birer masaldan ibaret olduğunu düşünmeye başlamıştım. Vahşice sırıtan Konan, İstemsizce esmer yüzündeki yara izlerine dokundu. <gülüyor> Eğer gerçek olduklarını bilseydin, gençliğini Simerya'nın kuzey sınırlarında geçirirdin. Askar Simerya'nın kuzeyinde, Weinheim ise kuzey doğusunda yer alır ve sınırlarındaki savaş hiç bitmez. Kuzeyli halka mensup bu insanlar nasıl kimselerdir? diye sordu Presperon. Uzun, sarışın ve mavi gözlü, devi Yimir'e taparlar ve her kabilenin kendi kralı vardır. Dik başlı ve asabidirler. Tüm gün savaşır, bütün gece bira içip vahşice şarkı söylerler. Ama galiba senin de onlardan bir farkın yok, diye güldü Prospero. Gür kahkahalar atar, sağlam içer ve bağıra çağrı güzel şarkılar söylersin. Gerçi su dışında bir şey içen, gülen ya da kederli ağıtlar harcında... Şarkı söyleyen bir başka Simeryalı görmedim. Belki de buna sebep olan şey yaşadıkları topraklardır, diye cevap verdi kral. Oradan daha kasvetli bir diğer yoktur. Tüm tepeleri, karanlık ormanları, neredeyse her zaman gri olan göğü, vadilerde kasvetle inleyen rüzgarları. İnsanların karamsarlığa kapılmasına şaşmamalı, dedi Prespero omuz silkerek. Akilonya'nın en güney vilayeti, Poita'nın gülümseyen güneşiyle yıkanan vadilerini ve tembel cakan mavi nehirlerini düşünerek. Ne bu ne de öteki dünya için bir umuda sahipler diyerek yanıtladı ona. Tanrıları sonsuz bir sisle kaplı, güneşsiz bir diyarda. Yani ölüler ülkesinde hüküm süren krom ve onun karanlık ırkıdır. Mitra adına esirlerin yolunu yeğlerim. Eh dedi Prespero sırıtarak. Simerya'nın karanlık tepelerinin arkanda bırakalı çok oldu. Artık gitmeliyim. Numan'ın sarayında senin şerefini bir kadeh beyaz nemet şarabı içerim. İyi. Diyor burdandı kral. Aman Numan'ın dansçı kızlarını sadece kendi hesabını öp ki işin içine eyalet meselesi karışmasın. Respero odayı terk ederken gür bir kahkaha attı.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 Söylediğimde o sözü asla güneş yüzü görmemiş gizli uçurumlardan gelen gönder öfkem için bir hizmetkar. Ey pullu ve parlak sürüngen! Güneş batıyor. Ormanın yeşil ve puslu mavi rengini kısa bir süreliğine altın sarısına dönüştürüyordu. Yavaş yavaş kaybolan gün ışığı huzmeleri, bahçesindeki tomurçukların ve çiçek açan ağaçların arasında oturan Attulus'lu Dion'un Şişman elinde evirip çevirdiği kalın altın zincir üzerinden yansıyordu. Dion mermer koltuğun üzerinde kıpırdandı ve gizlice yaklaşan düşmanlarını tespit etmek istiyormuşçasına beyhude bir çabayla etrafına bakındı. Cılız ağaçların oluşturduğu çember biçimli bir korun ortasında oturuyor. Birbirine geçen dallar şişman gövdesinin üzerine yoğun bir gölge düşürüyordu. Yakınlarda bir yerde bir fıskiye gümüş renkli sular fışkırtıyor, büyük bahçenin çeşitli bölgelerindeki diğer görünmez fıskiyeler de sonsuz bir senfoniyi fısıldamaya devam ediyordu. Dion yakınlardaki mermer bir sıran üzerinde oturan ve kasvetli gözlerle kendisini izleyen iri yapılı, esmer tenli adam haricinde yalnızdı. Dion tutam onu umursamıyordu. Onu Haschelant'in epey güvendiği bir köle olduğunu az çok biliyordu. Ama çoğu zengin adam gibi Dion da kendinden düşük konumdaki kişilere çok az önem verirdi. Bu kadar gergin olmanız lüzumsuz, dedi Tutamon. Planın başarısızlığa uğraması imkansız. Haschelant de diğer herkes gibi hata yapabilir diye çıkıştı Dion. Başarısızlığın düşüncesi bile terlemesine neden olurken. ''O yapmaz.'' dedi Stikyalı. Aksi takdirde onun kölesi değil, efendisi olurdum. ''Bu da ne demek oluyor?'' diyerek meraklı bir tavırla ona döndü diyor. Ama zihninin sadece yarısını konuşmaya vermişti. Tutaman gözlerini kıstı. Demir gibi bir iradeye sahip olmasına rağmen uzun zamandır içinde biriktirdiği utanç, öfke ve garez yüzünden patlama noktasına gelmişti. Her tür ümitsiz fırsata dört elle sarılacak haldeydi. Farkında olmadığı şeyse Dion'un onun beyni ve zekası olan bir insan olarak değil, dikkate almaya değmeyecek bir yaratık, basit bir köle olarak gördüğü gerçeğiydi. Beni dinleyin, dedi Tutamon. Siz kral olacaksınız, ama Ascelentin aklından geçenlerin çok azını biliyorsunuz. Conan katledildikten sonra ona güvenemezsiniz. Size yardım edebilirim. Eğer iktidarı ele geçirdiğinizde beni korursanız size hizmet ederim. Dinleyin lordum. Ben Deniz Güney diyarında büyük bir büyücüydüm. İnsanlar romandan nasıl bahsediyorsa tutam anlamında öyle söz ederlerdi. Stigge kralı Titepson bana büyük bir onur vermiş, yüksek yerlerdeki büyücülerin mevkilerini düşterek bin onların üstü haline getirmişti. Benden nefret ediyorlardı. Ama başka düzlemlerdeki varlıkları çağırabildiğim ve onlara istediğimi yaptırabildiğim için korkuyorlardı da. Set adına düşmanlarım isimsiz bir dehşetin pençelerinin gecenin hangi saatinde boğazlarına sarılabileceğini bilemezdi. İlk insan çamurlu denizlerden sürünerek çıkmadan çok uzun bir zaman önce unutulan, yerin bir fers altında uzanan, Gece kadar karanlık bir mezarda bulduğum setin yılan yüzüğüyle kara ve korkunç büyüler yaptım. Ama yüzük bir hırsız tarafından çalındı ve güçlerim yok oldu. Büyücüler beni linç etmek için ayaklandılar, ben de kaçtım. Deve sürücüsü kılına bürünüp bir kervana katıldım ve kod diyarlarında seyahat ettim. Derken Ascelent'in yağmacıları üzerimize çubandı. Benim dışımdaki herkesi katlettiler. Bense hayatıma kimliği açığa vurarak ve Ascelent'e bağlılık yemin ederek kurtardım. Ama bu anlaşma bana pahalıya mal oldu. Ascelent ona bağlılığımın devamlılığını garanti altına almak için benim hakkımdaki bildiği her şeyi el yazmasına yazdı. Onu mühürledi ve Kot'un güney sınırlarında yaşayan bir rahimin ellerine teslim etti. Ne o uyurken sırtına bir hançer saplamaya cesaret edebilirim ne de düşmanlarına yardımcı olup ona ihanet etmeye. Çünkü aksini yaptığım takdirde Raip kendisine söyleyemildiği gibi el yazmasını açıp okur ve tek bir kelimeyi telaffuz ettiğinde tutamam bir kez daha titredi ve esmer yeni beyazı çaldı. ''İnsanlar Akilonya'da beni tanımaz.'' dedi. ''Ama düşmanlarım nerede olduğumu öğrenirse aramızdaki fersahlar bile beni bronz bireykelin ruhunu bile paramparça edebilecek bir felaketten kurtarmaya yetmez.'' Yalnızca kalelere ve kılıçlı adamlardan oluşan ordulara sahip bir kral beni koruyabilir. İşte sizce sırrımı açıkladım ve benimle bir anlaşma yapmanız konusunda ısrar ediyorum. Ben size irfanımla yardımcı olurum, siz de beni korursunuz. Ve bir gün yüzüğü bulduğumda... Yüzük mü? Yüzük mü? Tutamon, adamın mutlak egoizmini küçümsemişti. Kendi düşünceleriyle çok meşgul olan Dion... Kölenin sarf ettiği kelimeleri dinlememişti bile. Ama son sözcük adamın ben merkezliliğinde küçük bir dalgalanmaya neden olmuştu. E, ''Yüzük mü?'' diye tekrarladı. E, ''Bu bana bir şey hatırlattı. İyi e, şans yüzüğü mü? Onu güneyli bir büyücüden çaldığını ve bana şans getireceğine yemin eden şemli bir hırsızdan satın almıştım. Mitra biliyor ya, ona kâfi bir meblağ ödemiştim. Tanrılar adına.'' Volmana ve Ascelente'in o kanlı planlarıyla beni içine sürükledikleri şey gözün alındığında sahip olabileceğin tüm şansa ihtiyacım olduğu çok açık. Yüzüğü takacağım. Tutamon öfkeden yüzü kararmış bir halde ayağa fırladı. Gözleri karşısındaki Ahman aptallığının derindiğini aniden keşfeden bir adamın buz kesmiş öfkesiyle alev alevdi. Dion onu görmezden geldi mermer koltuğun üzerindeki gizli bir bölmeyi açarak envay çeşit incik boncuktan oluşan bir yığını bir müddet karıştırdı. Barbar muskaları, kemik parçaları, zeksiz takılar, batıl inançlıların kendisini toplamaya ettiği şans getirici tılsımlar. Aha işte burada! Tuhaf görünüşlü bir yüzü zafer havaya kaldırdı. Bakır benzeri bir metalden yapılmıştı ve kendi etrafında üç kez dönen, Kuyruğu ağzında pullu bir yılan şeklinde işlenmişti. Sarı cevherlerden yapılma gözleri şeytani bir ışıkla parlıyordu. Tutaman çarpılmış gibi bağırdı. Geriye doğru sendeleyen diyon ağzı bir karış açıldı ve yüzü aniden kireç gibi oldu. Kölenin gözleri alev alev yanıyordu. Ağzı ardına de kaçılmış ve devasa esmer elleri yırtıcı bir kuşun pençeleri misali öne doğru uzanmıştı. Yüzük! Set adına, yüzük diye bağırdı. Benim yüzüm, benden çalınan. Stikyal'ın elinde çeliğin parıltısı görüldü ve geniş omuzlarının tek bir hareketiyle hançerini baronun şişman göğsüne sapladı. Dion'un yüksek perdeler attığı tiz çığlık bir kuruldu ile kesildi ve şişman bedeni erimiş dereyağı misal yere yığıldı verdi. Son anına kadar bir ahmak olarak yaşadı, delicesine bir korkuyla öldü. Nedenini ise asla öğrenemedi. Cesedin yanına çömelen ve varlığını çoktan unutan tutamon yüzü iki ile birden kavradı. Koyu renk gözleri korkutucu bir hırsla yanıyordu. "Yüzü" diye fısıldadı ürkütücü bir neşeyle. Kudretim! O şeytani neslin üzerine bir heykel kadar hareketsiz bir şekilde eğilerek ne kadar durduğunu... Yüzüğün kötücül ağrısını içine çekerek kendi karanlık ruhunu ne kadar beslediğini Stigy adı bile biliniyordu. Sonunda düşlerinden sıyrıldığında ve zihnini gezindiği karanlık cehennemlerden arındırdığında ay yükseliyor, bahçe koltuğunun arkalığını oluşturan virüsüz mermerin üzerine uzun gölgeler düşüyordu. Onun hemen dibindeyse Atalus Lordo'nun daha koyu gölgeleri yer alıyordu. Buraya kadar az çelen, buraya kadar diye bağırdı mistik yılan. Gözleri zifir karanlıkta bir vampirinki gibi kıp kırmızı ışıldarken öne eğilip kurbanın yattığı yerde biriken yapışkan avuzdan bir avuç pıhtılaşmış kan aldı ve bakır yılanın gözlerindeki sarı kıvılcımlar kızıl bir maskeye bürenecek yüzüyü burnunla ovaladı. Gözlerini karart mistik yılan dedi kan dondurucu bir sesle. Ay ışığına bakarak gözlerini karart ve onları daha karanlık uçurumlara aç. Neler görüyorsun ey setin yılanı? Gecenin uçurumlarından kimi çağırıyorsun? Gitmekte olan ışığın üzerine düşen gölge kimin? Onu bana getir ey setin yılanı. Parmaklarını alışılmadık dairesel hareketlerle daima başladığı noktaya geri döndüğü bir devinimle Pulları okşarken ve araca karanlık vaktinde mezarlarında canavarımsı şekiller şehirler gezinen karas dikyanın kasvetli iç kesimleri hariç tüm dünyada unutulmuş karanlık isimlerle korkutucu büyülü sözler fısıldarken sesi giderek alçaldı. Etrafındaki havada su yüzeyine yükselen bir yaratığın yol açtığına benzer bir hareket yaşandı. Kısa bir süreliğine. Açık bir kapıdan geliyormuşçasına, isimsiz ve dondurucu bir rüzgar esti üzerine. Tutamon arkasında bir varlık istedi fakat dönüp bakmadı. Üstünde belli belirsiz bir gölge süzülen, ay ışığıyla aydınlanmış mermere dikti gözlerini. Tutamon büyülü sözleri fısıldamaya devam ettikçe, gölge de büyüyüp belirginleşmeye başladı. Ta ki bariz ve korkutucu bir biçim alana dek. Dış devasa bir babun andırıyordu. Ama yeryüzünde buna benzer bir hayvanın yürümüşlüğü yoktu. Hatta stigyada bile. Hala o tarafa bakmayan tutamon, kuşağından efendisinin sandalyeni çıkarttı ve arkasına fırlattı. Onu iyi ezberli yüzüğün hizmetkarı dediği yüksek sesle. Sahibini bul ve onu yok et. Gözlerin içine bak ve boğazını parçalamadan önce ruhunu söküp at. Öldür onu. Evet. Köredici bir tutku patlamasıyla ekledi. Beraberinde kim varsa hepsini öldür. Tutamon ay ışığıyla aydınlanmış duvara düşen gölgelere baktığında dehşet dengiz yaratığın biçimsiz başını eğdiğini ve iğrenç bir av köpeği misali avının kokusunu aldığını gördü. Ardından korkunç yaratık, Başını arkaya yatırdı. Geriye çekildi ve ağaçların arasından bir rüzgar. Geriye çekildi ve arasından bir rüzgar gibi geçip gitti. Stik çılgınca bir coşkuyla kollarını havaya kaldırdı. Dişleriyle gözleri aydının altında parladı. Nöbet tutan bir asker koşarak ilerleyen devasa alev gözlü. Kara bir gölge duvarları açtığında ve rüzgarıyla onu zavurduğunda korku ve. Şaşkınlık dolu bir çığlık attı. Ama o kadar hızlı bir şekilde geçip gitmişti ki, şaşkına dönen savaşçı bir rüya mı, yoksa bir halüsinasyon mu gördüğünden emin olamadı. Dünya henüz genç ve insanoğlu zayıfken, gecenin iblisleri özgürce dolaşırken, elimde ateş, çelik ve upa zehriyle setli savaşırdım ben. ise uyuyorum bir daha kara kalbinde ve asırlar, Çıkarıyorlar acılarını. Unuttunuz mu kimdi yılanla savaşan, kurtarmak için insanlığı? Altın kubberi büyük yatak odasında tek başına yatan Kral Conan, uyuyor ve rüya görüyordu. Dönüp duran gri sislerin arasından uzaktan gelen, hafif ve tuhaf bir çağrı duydu. Ne denildiğini anlamamasına rağmen onu görmezden gelmeyi gücü yetmiyor gibiydi. Kılıcı elinde olduğu halde, gri sesin içine daldı. Kendisini bulutların arasında yürüyen bir adam gibi hissediyordu. O, konuşulanları anlayıncaya kadar ilerlemeye devam ederken, sesle giderek daha belirgin bir hale gelmeye başladı. Uzay ve zamanın ötesindeki uçurumlardan gelen çağrı, onun adını seslendiriyordu. Sesler incelmeye başladığında siyah bir kayadan yapılmış büyük, Karanlık bir koridorda ilerlediğini gördü Çevrede hiç ışık yoktu ama Büyük bir büyünün vasıtasıyla Her şeyi tüm çıplaklığıyla görebiliyordu Zemin Tavan ve duvarlar Cilalıydı Ve donuk bir şekilde parlıyorlardı Üzerlerine kadim kahramanlarla Yarı yarıya unutulmuş Tanrıların figürleri oyulmuştu İsimsiz yüce eskilerin Devasa gölgeli dış haplarını Gördüğünde titredi ve hiçbir örümceği ayam yüzyıllardır bu koridoru aşınlamadığını bir şekilde anladı. Yekpareka'ya oyulmuş geniş bir merdivene ulaştı. Her iki yan oyulmuş ezoterik semboller o kadar eski ve korkunçtu ki Kral Conan'ın tüyleri ürperdi. Her bir basamağa kadim yılan setin nefret uyandırıcı şekli işlenmişti. Bu yüzden Conan attığı her adımda topuğunu yılanın başına basıyordu. Tıpkı kadim zamanlardaki zanaatkârlar amaçladığı gibi ama bu onu hiç mi hiç rahatlatmıyordu. Lakin sesini çağırmaya devam etti ve sonunda maddesel gözlerin aşamayacağı bir karanlıkta tuhaf bir lahte vararak bir mezar üzerinde oturan beyaz sakallı belli belirsiz bir surette karşılaştı. Kona'nın tüyleri diken diken oldu ve kılıcını sıkıca kavradı. Fakat adam kasvetli bir tonla konuştu. Ey insan beni tanıyor musun? Tanımıyorum Krom adına diye söyledi kral. İnsan dedi kadim varlık. Benim adım Epemetrus. Ama Arif Epemetrus 1500 yıl önce öldü. Diye söyledi Konan. Dinle, dedi diğeri emre vakii bir tonla. Nasıl ki suya atılan bir çakıl taşı, kara bir gölün kıyılarına kadar uzanan halkacıklar oluşturuyorsa, görünmez dünyada olanlar da benim uykumu dalgalar halinde bölüyor. Seni uzun zamandır izliyorum Simeryalı Konan. Zorlu badireler ve büyük başarılar seni bekliyor. Lakin diğerlerde. Büyük felaketler kol geziyor ve onların karşısında kılıcının sana faydası dokunmaz. ''Bilmece gibi konuşuyorsun.'' dedi Conan. ''Bana düşmanımı göster, ben de kafatasını dişlerine kadar biçeyim.'' ''Barbarlara özgü hiddetini etten ve kandan düşmanlarının üzerine sal.'' diye cevap verdi kadim varlık. Seni korumam gereken kişiler insanlar değil, insanoğlunun tahmin bile edemediği karanlık dünyalar var. Buralarda şekilsiz canavarlar cirit atar, şeytani büyücülerin emriyle dış uzaydan çağırdı bilen maddesel biçim alabilen ve kurbanlarını parçalayarak yiyip yutabilen gizler. Hanende bir yılan var ey kral! Stigya'dan gelen, karanlık yüreğinin gölgelerinde Kara irfanlar barındıran bir sürüngen var krallığında. Nasıl ki uyuyan bir adam kendisine yaklaşan bir yılanın rüyasında görebiliyorsa, ben de setin talebesinin kirli varlığını hissedebiliyorum. Korkunç bir güçle sarhoş olmuş durumda ve düşmanlarına indirdiği darbeler krallığı yok edebilir. Ona ve cehennem kaçkını zebanilerine karşı kullanabileceğin bir silah vermek için çağırdım seni. ''Ama neden?'' diye sordu Conan. ''İnsanlar senin Golomerya'nın karanlık kalbinde uyuduğunu, ihtiyaç anında Akilonya'ya yardım etmek için hayaletini görmez kanatların üzerinde onlara yolladığını söylüyorlar. Ama ben, ben bir yabancıyım, bir barbar!'' ''Sessizlik!'' diye yankılandı hayaletsiz ses, büyük ve gölgeli mağaranın duvarlarında. Senin kaderinle Akilonya'nın kibir, kaderin ağlarında ve rahminde devasa olaylar şekil alıyor. Kana susamış büyücü, imparatorluğunun kaderinin yolunda durmamalı. Çağlar önce Set bu dünyayı avını saran bir piton yılanı gibi kuşatmıştı. Tüm hayatım boyunca onunla savaştım. Ki bu süre sıradan bir insan ömrünün üç katıdır. Onu, gizemli güneyin gölgeli topraklarına sürdüm. Fakat stikyalı insanlar karanlıkta ona, bizim için baş şeytandan farksız olan o varlığa tapmaya devam ediyorlar. Setle savaştığım gibi ona tapanlarla, rahipleriyle ve çıraklarıyla da savaşıyorum. Kılıcını uzat! Conan merak içinde kendisinden yaptı ve böylece kadim varlık, kemikli parmaklarından biriyle kılıcın keskin ucun üzerine, gümüş kabzayı yakın bir yere gölgelerinin arasında beyaz bir ışık gibi parlayan, tuhaf bir şekil çizdi. Derken Laid, mezar ve kadim varlıklar bir anda ortadan kayboldu ve Conan, şaşkına dönmüş bir vaziyette altın kubbeli yatak odasındaki döşeğinde sıçrayarak uyandı. Rüyasının tuhaflığı karşısında fallamış olarak ayağa kalktığı esnada kılıcını elinde tutmakta olduğunu fark etti. Kılıcın üzerine bir sembolü, bir ankanın dış hatlarının kazındığını gördüğünde ise ensesindeki tüyler diken diken oldu. O anda layitteki mezarın üzerinde de benzer bir şekil gördüğünü anımsadı. Şimdi sonu taştan bir figür olmadığını merak ediyor. Rüyasının garipliği karşısında ürperiyordu. Derken, orada dikilirken, dışarıdaki koridorda duyduğu şüpheli bir ses onu hayata geri döndürdü ve araştırmak için duraksamadan zırhını kuşanmaya başladı. Bir kez daha bir barbar, köşeye sıkışmış gri bir kurt gibi tetikte ve uyanıktı.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 Sessiz ayakları ne kalın halıların, ne de yılın mermilin üzerinde çit çıkarıyordu. Koridorlar boyunca uzanan nişelerin üzerindeki meşaleler, hançerleri, kılıçları ve keskince bilenmiş baltaları kırmızı bir ışıkla parıldatıyordu. ''Herkes sakin olsun.'' diye tısladı Asçelent. ''Bunu yapan hanginizse şu kahrolası gürültülü solumayı da kessin.'' Gece nöbetinden sorumlu komutan bu koridorlardaki gözlülerin çoğunu uzaklaştırdı. Geri kalanı da sarhoş etti ama yine de dikkatli olmalıyız. Geri çekilin. İşte geliyor. Bir dizi oymalı sütun arkasında gizlendiler ve neredeyse aynı anda siyah zırhlar giyen on devasa adam ölçülü adımlarla köşeyi döndü. Kendilerini görev yerlerinden uzaklaştıran komutana bakarlarken yüzlerinden şüphe okunuyordu. Komutansa solgun görünüyordu. Muhafızlar saklandıkları yerin yanından geçerken titreyen bir elle alnında biriken terleri sildiğini gördüler. Genç biriydi ve bir krala ihanet etmek onun için çok zor bir işti. Kendisini tefecilere borçlu bırakan ve siyasi oyunlardaki bir piyon haline getiren aşırı müstifliğine içinden... Sessizce ihanet okuyordu. Nöbetçiler tangırtılar eşliğinde geçip gitti ve bir diğer köşeye dönüp gözden kayboldu. Güzel, dedi asçelen sırıtarak. Korunu uyurken koruyan kimse kalmadı. Acele edin. Eğer onu öldürürken yakalanırsak işimiz biter. Çok az kişi bir kralın ölümünün doğuracağı sonuçlara kaplanabilir. Evet, acele edin diye bağırdı Hinovdo. Mavi gözleri başın üzerinde savurduğu kılıcının parıltısıyla uyumluydu. Kılıcım kana susadı. Toplanan akbabaların sesini duyuyorum. Hadi! Koridoru pervasız bir hızla katettiler ve üzerinde Akilonya'nın kraliyet sembolü olan ejderha armasını taşıyan altın kakmalı bir kapının önünde durdular. Gromel! diye hırladı asçağın. Kır şu kapıyı! Devalam derin bir nefes alıp püsseli vücudunu öne doğru fırlattı. Kapılar bu darbenin karşısında eğilip gıcırdadı. Gramel bir kez daha çömelip ileri atıldı. Menteşelerin yerlerinden kopmasıyla ve parçalanan ahşabın gürültüsüyle birlikte kapılar kırılarak içeriye doğru açıldı. ''İçeri!'' diye kükredi asçilen tararette. ''İçeri!'' diye bağırdı Rinaldo. ''Zorba'ya ölüm!'' Odaya girer girmez durdular. Conan hemen karşılarındaydı. Ama uykudan yeni kalkmış, şaşkın, silahsız ve bir koyun gibi katledilmeye hazır, çıplak bir adam olarak değil. Barbarlara özgü bir uyanıklıkla tetikte, kısmen zıhrlanmış ve kılıcını çekmiş bir vaziyette. Bir anlığına her şey bir tablo gibi hareketsizleşti. Kırık kapının eşinde duran dört asil soylu, ve hemen arkalarında toplanan sakallı vahşiler güruğu. Hepsi de mum ışığıyla aydınlatılmış odanın ortasında kılıcını çekmiş bir vaziyette dikilen, gözleri öfkeyle parlayan devin karşısında bir anlığına dona kalmıştı. O esnada Ascelent'in gözüne kraliyet yatağının yanında küçük bir masanın üzerinde duran gümüş asayla altından yapılma ince bir halka, yani akilon yatacı takıldı ve bu manzara arzudan deliye dönmesine neden oldu. İçeri eşkıya alırım diye bağırdı aydut. 20'ye karşı tek başına üstelik miğferi de yok. Bu doğruydu. Sorguçlu miferin takacak ya da vücut zırhının yan taraflarını koruyan levhaları kuşanacak kadar vakti olmamıştı. Artık duvarda asılı duran büyük kalkını kapacak kadar da vakti yoktu. Yine de Conan baştan aşağı zırhlara bürünmüş volvana ve gromel hariç. Düşmanların hepsinden daha iyi bir konuma sahipti. Asımlarının kim olduğunu çıkaramayan Conan onlara dik dik baktı. Ascelent'i tanımıyordu. Zırhlara bürünmüş suikastçilerin kapalı siperliklerin ardında kalan yüzlerini göremiyordu. Rinaldo da geniş siperlik şapkasını gözlerine kadar çekmişti. Ama tahmin yürütmek için vakit yoktu. Katiller tavanda çınlayan haykırışlar eşliğinde oda yakın ettiler. Gromel başı çekiyordu. Saldırıya geçmiş bir boğa misali başını öne eğip kılıcını rakibin bağırsaklarını deşecek bir saplama hamlesi için aşağıda tutarak koşmaya başladı. Conan onu karşılamak için ileri atıldı ve kaplanlara özgü tüm kuvvetini kılıcını savuran koluna aktardı. ıslık çalan koca kılıç havada bir yay çizerek parladı ve bason yalının miğferine çarptı. Kılıçla miğfer aynı anda şiddetle sarsıldı ve Gromel'in cansız bedeni yere yuvarlandı. Konan geriye sıçradı. Kırılan silahın kapsası hala elindeydi. Parçalanan Mifer parçalanan kafayı gözler önüne serdiğinde ''Gromel!'' dedi Conan öfkeyle. Gözleri hayretle ışıldarken. Derken saldırganların geri kalanı üzerine çurlandı. Bir hançerin sivri ucu sırtla göğüs zırhlarının arasında kalan kaburgalarını çizdi. Bir kılıcın keskin ağzı gözlerin önünden geçip gitti. Sol kolunu hızla savurarak hançer kullanarak gibine sert bir darbe indirdi. Ardından kırılmış silahın kabzasını bir muşta gibi kullanarak kılıçlasının şakana indirdi. Adamın beyni suratına sıçradı. ''Beşiniz kapıyı koruyun!'' diye bağırdı Ascelent. Çınlayan kılıç girdabının sınırında dans ederek. Conan'ın ortalarına dalıp saflarını yararak kapıdan kaçıp gidebileceğinden korkuyordu. Liderleri içlerinden birkaçını yakalayıp odadaki tek kapıya doğru iterken eşkıyalar bir anlığına geri çekildi ve bu kısacık an konuna duvara atılıp yarım yüzyıldır orada asıl durmasına rağmen zamanın dokunmadığı kadim bir savaş baltasını kapmak için fırsat verdi. Sırtını duvara yaslayıp çok kısa bir süreliğine etrafını saran giderek yaklaşan düşmanlarıyla yüzleşti. Ardından tam ortalarına atıldı. O... Savunma yapmayı seven bir savaşçı değildi. Rakipleri kendinden sayıca üstün olsa bile, daima savaşı düşmanın kalbine taşırdı. Eğer yerinde başka bir adam olsaydı çoktan ölmüş olurdu. Zaten Conan hayatta kalmayı ummuyordu ama düşmeden önce hasımlarına verebileceği tüm zararı vermeye kararlıydı. Barbar ruh hal evlenmişti. Kulaklarında kadim kahramanlık şarkıları çalıyordu. Duvardan ileri yatıldığında anda baltası haydutlardan birinin omzunu biçip onu yere yıktı. Elinin tersiyle savurduğu korkunç bir darbe bir diğerinin kafatasını parçaladı. Kılıçlar ölümcül bir şekilde etrafında vızıldadı ama ölüm her seferinde onu kılpayı payıyla kaçırdı. Maymunların arasındaki bir kaplan gibiydi. Sıçradı, yana adım attı. Kendi etrafında hızla döndü ve böylelikle düşmanları için hareket eden bir hedef teşkil etti. Bu esnada baltası da etrafında parlak ve ölümcül bir çember çiziyordu. Kısacık bir süre boyunca suyu kasçılar şefte konanın üzerine atıldı. Kendi yarattıkları kalabalık yüzünden hareketleri kısıtlandı ve körükörne darbeler indirdiler. Ardından aniden geriye çekildiler. Yerde yatan iki ceset kralın hiddetinin sessiz bir kanıtıydı. Ama konan da koluna boynuna ve bacaklarına aldığı yaralar nedeniyle kan kaybediyordu. ''Korkaklar!'' diye bağırdı Rinaldo, üzerine kuştuğu dikilmiş şapkasını aniden çıkararak. Gözleri öfkeyle ışıldıyordu. ''Savaştan mı kaçıyorsunuz? Despotu hayattan bırakacaksınız? İleri!'' Kılıcını çılgınca savurarak öne atıldığı ama onu tanıyan Conan baltasıyla gerçekleştirdiği kısa, Muazzam bir hamleyle Ozan'ın silahını paramparça etti ve adamı hızla geriye yeterek geri yapıştırdı. Haydut, üzerine doğru savrulan balta karşısında eğilip geriye sıçrayarak hayatını kıl payıyla kurtardı. Kurtlar bir kez daha saldırdı ve konanın balta savudu ıstık çalıp darbeler indirdi. Kıllı bir Haydut, baltanın altından geçerek kralın bacaklarına atıldı. Ancak demir bir kuleyle güreşmekten farksız olan bu kısa süreli beyhude çabasının ardından üzerine doğru inen baltayı görmek için tam zamanında başını kaldırdı. Ama kaçabileceği kadar erken değil. Bu esnada yoldaşlarından bir çiftel bir kılıcı ikiye kaldırmış, kralın sol omzuna indirmiş ve onu yaralamıştı. Böylece onun göğüs bir anda kan revan içinde kalmıştı. Sabrını yitiren Volvana saldırganları vahşice sağa sola iterek öne çıktı ve Conan'ın korumasız başına doğru ölümcül bir darbe savurdu. Kral hızla çömelince başının üzerinden geçen kılıç siyah saçlarının bir tutamını kesip attı. Conan topun üzerine dönüp yanlamasına bir darbe savurdu. Savaş baltası asmının çelik göğsünün zırhına gömüldü ve Volmana sol tarafı tamamen içeri göçmüş bir şekilde yere yığıldı. Volvana! dedi Konan nefes nefese. Cehennemde doğu peşine düşer. Rinaldo'nun çılgınca saldırsın karşılamak için sırtını dikleştirdi. Ozan kollarını iki yan açmış bir vaziyette, vahşice ve yalnızca bir hançer kuşanmış olarak üzerine doğru koşuyordu. Konan baltasını havaya kaldırıp geriye sıçradı. ''Rinaldo'' dedi, sesi bir ısrarla sertleşirken. ''Geri çekil, seni öldürmek istemiyor, geber zorba!'' diye bir çığlık attı çılgına dönmüş Ozan, kralın üzerine bodoslama atılarak. Conan indirmesi gereken darbeyi geciktirdi, ta ki çok geç olana kadar. Ancak koruması olan böğründe çiğliğin ısırrını hissettikten sonra, çaresizlikten göz dönmüş bir şekilde vurdu sonra. Rinaldo kafası dağılmış bir halde yere yıldı, Conan ise duvara doğru gerildi. yarasını kavradığı parmakların arasından kan fışkırıyordu. ''Saldırın, şimdi gebertin onu!'' diye bağırdı asçilendi. Conan sırtını duvara yaslayıp baltasını havaya kaldırdı. Yenilmez bir mağar adamının tablosunu andırıyordu. İki yana açılmış bacaklar, ileri uzatılmış baş, destek için duvara tutunan bir el, baltayı yukarı tuttan diğeri, demir gibi uzuvların üzerinde zaman hareket eden müthiş kaslar. Yüz atlar öfkeli bir hırlamayla donup kalmıştı. Gözleri yüzlerine çekilen kan perdesine rağmen korkunç bir alevle yanıyordu. Adamlar tereddüte düştüler. Hepsi de vahşi, sabıkalı ve aşağılık kimselerdi. Fakat yine de kendilerine uygar diyen kişilerin soyundan geliyorlardı. Ve uygar birer geçmişe sahiptiler. Karşılarındaki ise bir barbardı. Doğuştan katil. Geri çekildiler. Yaralı bir kaplan hala düşmanlarına ölüm saçabilirdi. Conan hasımlarının tereklütünü sezdi ve neşesiz bir şekilde katlarca sırıttı. ''Önce kim ölecek?'' diye mırıldandı patlamış kanlı tuzakların arasından. Tam sıçramak üzereyken inanılmaz bir süratle geriye kaçındı ve havada ıslık çalarak üzerine gelen ölümden kaçınmak için sırt üstü yere kapaklandı. Konan kendini toparlar ve baltasını tekrar savururken de bacaklarını çılgınca savurup yana yuvarlanarak darbenin yolundan kaçtı. Balta bu kez Azcelent'in delice savrulan bacaklarının yakınına çarpıp cilalanmış ahşabın derinliklerine gömüldü. Yanlış yönlendirilmiş haydutlardan biri de saldırmak için tam anı seçti ve silah arkadaşları gönülsüzce onu takip etti. Haydutun niyeti, baltasını saplandığı yerden kurtarmadan önce Conan'ı öldürmekti. Ama muhakemesi hatalıydı. Kızıl balta hızla yukarıya kalktı. Şiddetle aşağı savruldu ve adamın kanıyla çizilmiş karikatürü, Büyük bir süratle saldırganların bacaklarına doğru uçtu. Aynı anda kara ve biçimsiz bir gölge karşı duvara düşerken, Kapıyı kollayan haydutlardan dehşet dolu bir çığlık kopu verdi. Asselen tariç tüm saldırganlar sesin geldiği tarafa döndü. Ardından köpekler gibi uluyarak körlemesine kapıya doğru kaçıştılar Ve tanrılara küfreden, çılgına dönmüş bir guru halinde çığlık çığlığa koşarak koridorlara daldılar. Ascelent kapıya bakmadı bile. Gözleri sadece yaralı kralı görüyordu. Çatışma seslerinin sonunda sarayı ayağa kaldırdığını ve kraliyet muhafızlarının tepelerine çurulandığını düşünüyordu. Buna rağmen tecrübeli eşkiyaların kaçarken böylesine korkunç çığlıklar atması o anda gözüne biraz garip gelmeye başlamıştı. Conan da kapıya bakmamıştı. Çünkü gözlerinde ölmek üzere olan bir kurdun ateşli bakışlığını taşıyan haydutu izlemekle meşguldü. O sananda bile... Ascelent'in alaycı felsefesi adamı terk etmemişti. Görünüşe göre her şey kaybedildi, özellikle de onur diye mırıldandı. Buna rağmen kral kan kaybediyor ve aklından geçen diğer düşünceleri kimse bilemeyecekti. Çünkü Simeryalı gözünün önüne kankanı silmek için mecburen baltottan kolunu kaldırdığında cümlesini yarıda keserek Conan üzerine doğru sessizce koşmaya başladı. Ama koşusuna başladığı anda havada garip bir akım hissetti ve omuzlarının arasına korkunç bir yük bindi. Kafa üstü yere çakıldı. Koca koca pençeler ızdırap verici bir şekilde etini deldi. Saldırganın altında çaresizce kıvranırken başını geriye çevirip kavusunun ve delinin yüzüne baktı. Üstünde ne normal ne de akla yakın bir dünyada doğduğundan emin olduğu büyük ve siyah bir şey oturuyordu. Üzerinde salyalar sarkan. Kapkara köpek dişleri boğazın hemen kıyısındaydı. Nasıl ki ölümcül bir rüzgar körpe bir mısırı buruş buruş ediyorsa, canavarın sapsarı gözleriyle attığı bakışlar da Ascelentin huzurlarının buruşmasına neden oluyordu. Yüzünün aldığı dehşet sadece hayvansı bir vahşiliğin neden olabileceğinden çok daha fazlaydı. Karşısındaki şey şeytani bir büyüyle yeniden diriltilmiş, kadim ve habis bir mumyanın yüzü de olabilirdi pekala. Asselantin'in ardına dik açılmış gözleri, benliğini saran deliliğin gölgelerin arasında, canavarın o nefret uyandırıcı yüz atlarının hafif ve korkutucu bir şekilde kölesi, tutam onunkilere benzediğini görür gibi oldu. Derken tüm o alaycı, kendini beğenmiş felsefesi, haydutu terk etti ve yaratığın salya köpek dişleri boğazını parçalamadan önce, dehşet dolu bir çığlık atarak son nefesini verdi. Başını ederek kan damlalarını gözlerinden uzaklaştıran konan yaratığa baka kaldı. İlk bakışta Ascelent'in tarif olmuş bedenin üzerinde duran şeyin büyük ve siyah bir av köpeği olduğunu sanmıştı. Ama görünüş temizlenir temizlenmez bunun ne bir köpek ne de bir babun olduğunu gördü. Ascelent'in ölüm çığlığının yankısını andıran bir haykırışla duvarın dibinden ayrıldı ve gerilmiş sinirlerini sağlayabildiği tüm kuvveti kullanarak Baltasının üzerine sıçrayan dehşete doğru fırladı. Havada uçan silah parçalaması gereken eğik kafatasının üzerinden çınlayarak sekti. Yaratığın devasa bedeni konana sertçe çarparak kırılı odanın karşı tarafına uçurdu. Sallayılı dişler konanın boğazını korumak için savurduğu kolun üzerine kapandı fakat canavar onu ölümcül bir şekilde kavramak için hiçbir harekette bulunmadı. Sadece kralın parçalanmış kolun üzerinde Simeryalı'nın gözlerinin içine şeytanca bakmakla etindi. Ascelentin'in ölü gözlerinde beliren dehşetin bir benzeri, barbarın gözlerinde de oluşmaya başladı. Conan, ruhunun büzüşerek bedeninden sökülüp çıkarıldığını, etrafını saran ve tüm yaşam enerjisiyle akıl sağlığını utan biçimsiz kaosun içinde hayali timsi bir biçimde parıldayan sırrı renkli kozmik kuyularda boğulduğunu hissetti. Bu gözler büyüyerek devasa bir hal aldı ve Simeryalı onların içinde şekilsiz boşluklarla karanlık uçurumların gölgelerinde kol gözen tüm o sonsuz ve kafirce dehşetleri görür gibi oldu. Nefretini ve tiksintisini dökmek için kanlı dudaklarını aralasa da boğazından sadece kuru bir hırıltı yükseldi. Lakin ascelenti felç edip yok eden korku Simeryalı'nın içinde çılgınca bir öfkenin doğmasına sebep oldu. Kolunun yarılmasını aldırış etmeksizin tüm bedenini hiddetle geri attı ve canavarın vücudunu da kendisiyle birlikte sürükledi. Arkaya attığı eli, sersemlemiş savaşçı beyninin kırılan kılıcının kabzası olarak algıladığı bir şeye çarptı. On üç güçler olarak kavradı ve tüm kuvvetiyle bir hançer gibi sapladı. Kırık kılıç yaratığın etine derince saplandı. Canavar, tiksinç ağzını ızdırapla açtığında konanın kolu serbest kaldı. Kral çavucak yanı varlandı ve tek elinin üzerinde ayağa kalkarken şaşkına dönmüş bir vaziyette kırık kılıcının açtığı büyük yaradan oluk oluk kan fışkırırken canavarın korkunç bir şekilde sarsıldığını gördü. O izlerken yaratık titremesini bastırmaya çalıştı ve sonunda kasılmayı andıran sarsıntılarla yere yığılarak tüyler ürperdici ölü gözlerini tavana dikti. Conan gözlerini kırpıştırıp görüşünü engelleyen kan damlalarını uzaklaştırdı. Yaratık eriyip çözünerek balçımsı değişken bir kütleye dönüşüyormuş gibi gözüküyordu. Derken kulağına bir ses cümbüş çalındı ve odanın içi nihayet uyanan saray eşrafıyla. Şövalyeler, soylular, leydiler, silahşörler ve danışmanlarla doldu. Hepsi bağırıp çağrışıyordu. Birbirlerinin yolunu tıkıyordu. Öfkeden deliye dönen, küfredip kabaran kara ejderler de oradaydı. Elleri silahlarının kabzasından, Yabancı dilde ettikleri hakaretler dillerinden düşmüyordu. Kapıdaki nöbetçilerin genç komutanı ise ortalarda yoktu ve biraz aranmasına rağmen ne o gün ne de daha sonra onu gören oldu. Grommel, Volvano, Rinaldo diye şaşkınlıkla bağırdı baştanışma danışma Publius, ellerini endişeyle uçturarak cesetlerin arasında gezerken. Ne kara bir ihanet, birileri bunun için de sallanmalı. Muhafızları çağırın, muhafızlar zaten burada seni yaşlahmak diye çıkıştı Kara komutanı Palantines. Ah'nın gerginliğiyle Publius'un rütbesini unutarak, Mart kedisi bağırmayı bırak da kralımızın yaralarını sarmamıza yardım et, kan kaybından ölmek üzere. ''Evet, evet'' diye bağırdı hareketten ziyade düşünce adamı olan Publius. ''Yaralarını sarmamız gerek. Saraydaki tüm hekimler çağrılsın. Ah, efendimiz, şehir için ne kara Tamamıyla öldünüz mü?'' ''Şarap'' dedi kral soluk sola. Tebası onu yatağına yatırırken kanlı kulaklarına bir kadeh ayırdılar. O da susuzluktan yarı yarıya ölmüş bir adam gibi kana kana içti. ''Güzel'' diye umurdan da tekrar uzanırken. ''Adam öldürmek çok satıcı bir iş.'' Onlar kan akışını durdururken barbarın doğuştan gelen dayanıklılığı da kendi kendini yenilemekteydi. Önce böğrümdeki hançer yarısına bakın, diye emretti saray hekimlerine. Rinaldo oraya benim için ölümcül bir şarkı yazdı. Deviti de oldukça keskindi. Onu uzun zaman önce asmalıydık, diye geveledi Publius. Ozanlar, hiçbir alta yaramaz. Peki, bu kim? Santaletli ayağın ucuyla Ascelente'nin cesedini gergince dürttü. Mitra adına, dedi kumandan. ''Asçelant bu. Bir zamanlar tüm kontuydu. Hangi şeytanca iş onu çöldeki yuvasından çıkartıp buraya getirmiş olabilir ki?'' ''İyi ama neden öyle bakıyor?'' diye fısıldadı Pablius geri çekilerek. Kendi gözleri de ardına kadar açılmıştı ve kalın ensesindeki tüyler diken diken olmuştu. Diğerleri de ölü ayduda bakarak sessizleşti. ''Eğer ikimizin de gördüğü şeye siz de tanık olsaydınız.'' diyorum buradan da kral. Hükümetlerin itirazlarına rağmen oturur konuma geçerek merak etmezdiniz. Bakın da gözleriniz yuvalarından. Parmağıyla boş bir yer işaret ederek sözü yarım kaldı ve ağzı bir karış açıldı. Canavarın öldüğü yere baktığında gözleri yalnızca boş zeminle karşılaşmıştı. Krom diye küfretti. O şey eriyip kendisine doğuran pisliğe geri dönmüş. Kral aklını kaçırmış diye fısıldadı soylulardan biri. Conan bunu duydu ve barbarlara özgü küfürlerini savurdu. Bat, Morivan, Makka ve Nemyan adına diye tamamladı öfkeyle. Aklın başında stikyalı bir mumya ile bir babun karışımı gibi bir şeydi. Kapıdan içeri daldığında Asceland'in eşkıyaları korkup kaçtı. Asceland beni aklamak üzereyken onu öldürdü. Sonra da bana saldırdı ve onu geberttim. Nasıl olduğunu bilmiyorum çünkü balttan bir kaya çarpmış gibi üzerinden seki verdi. Ama sanırım Arif Epimetrus'un işi bu. Baksanıza Epimetheus'un adı nasıl dağınıyor. O zat öleli bir yıl oluyor. diye fısıldadı soylular birbirine. Yemir aşkına diye kükredi kral. Bu gece Epimetrus'la konuştum rüyama girip beni yanına çağırdı. Duvarlarına eski tanrıların suretleri kazınmış siyah bir taş koridordan geçtim. Setin dış hatlarını andıracak şekilde oyulmuş bir merdivenden indim. Ta ki bir lahte, üzerine anka kuşu oyulmuş bir mezara varana, Mitra adına kıralım, sessiz olun. Bağıran kişi Mitra tapınağının baş rahibiydi. Yüzü kireç gibi olmuştu. Konan, Yelesini arkaya savuran bir aslan gibi başını kaldırdı. Sesi de öfkeli bir aslanın kükremi andıran bir hırıltıyla kalınlaşmıştı. Ben bir köle miyim kemrininle çenemi kapayım? Hayır, hayır efendimiz. Başrayıp titriyordu. Ama kralın öfkesinden korktuğu için değil. Sizi gücendirmek istemedim. Başını eğip sadece konanın kulakları işitebileceği bir şekilde fısıldadı. Efendim, bu mesele insanoğlunun anlayışının çok ötesinde, bilinmeyen eller tarafından Golemira Dağı'nın kalbine oyulmuş kara koridordan yalnızca din adamlarının çok küçük bir kısmı haberdardır. Epimetheus'un 1500 yıl önce yatırıldığı Anka'nın koruması altındaki mezarından da öyle. Ve o zamandan beri hiçbir insan oraya adım atmadı. Zira seçkin rahipleri, Arif'i mezarına yatırdıktan sonra koridorun dış girişini kapattık ki kimse orayı bulamasın. Bugün bile baş rahipler dahi oranın yerini bilmezler. Varlığı yalnızca ağızdan ağza, başraiplerin seçtiği birkaç kişiye anlatılmış ve kıskançlıkla gizlenmiştir. Bu, Mitra mezhebinin koruduğu sırlardan biridir. Ne tür biri bir beni Epimetrus'un yanına taşıdığını söyleyemem, diye yanıtmadık onun. Ama onunla konuştum. O da kılıcıma bir işaret nakşetti. İşaretin iblisler için neden ölümcül olduğunu ya da arkasında ne tür bir büyü yattığını bilmiyorum. Lakin kılıcım Gromel'in mihferini yararken kırılsa bile geriye kalan parçası o korkunç yaratığı öldürmeye yetecek kadar uzundu. Kılıcınızı görmeme müsaade edin diye fısıldadı baş rahip, aniden kuruyan bir boğazda. Conan silahını ona doğru kaldırdığında başlayıp bir çığlık atıp dizlerin üzerine kapandı. Mitra bizi karanlığın güçlerine karşı korusun. Kral bu gece gerçekten depimetrus'ta de konuşmuş. İşte kılıcın üzerinde, bu Arif haricinde hiç kimsenin yapamayacağı o gizli işaret. Sonsuza dek kabrinin üzerine tümleyecek olan ölümsüz anka. Bir bum getirin çabuk. Kralın iblisin öldüğü söylediği yere tekrar bakın. Simeryalın gösterdiği yer, kırılmış bir paravanın gölgesinin altında kalıyordu. Paravanı bir kenara çektiler ve zeynini mum ışığıyla yıkadılar. Bakanların üzerine sessiz bir titreme çöktü. Ardından bazıları dizilerin üzerine çöküp mitraya yalvardı, bazıları ise çığlıklar atarak odadan kaçtı. Canavarın öldüğü yerde yıkayarak çıkarılmayacak, iri ve kara bir leke duruyordu. Somut bir gölge gibiydi. Canavar dış hatlarını kendi kanıyla açıkça yere çizmişti ve o hatlar ne aklı başında ne de normal bir dünyaya aitti. Zalim ve korkunç bir şekilde orada uzanıyordu. Tıpkı stikyanın karanlık topraklarındaki loş tapınakların gölgeli sunakların üzerinde çömelen maymunsu tanrıların gölgeleri gibi.